Odio su. Sì. akşam sizlere manzum bir oyun sunacağız. Deli Dumrul Yazan ve mikrofona koyan Suat Taşer Oynayanlar, Deli Dumrul Suat Huna, Azrail Suat Taşer Genç kadın Hepşen Akar, Deli Dumrul'un karısı Gülgün Kutlu, Ana Sevinc Aktansel, birinci kız Vacide Beyhan, yaşlı kadın ve ikinci kız Meliha Aklar, baba Turgut Sarıgöl, ihtiyar ve birinci uşak Erol Demiröz, ikinci uşak Ertan Dinçer, Obalı Lütfi İlkici, kız çocuk Kübra Özergün, erkek çocuk Eyüp Tanardı Mevsim alabahardı Cihanda bir başkalık vardı Sarı başlı, mor başlı, burcu burcu kokuştu çiçekler Gece gündüz gökyüzüne bakardı Dağlar yeşiline yeşil Sular dersen ışıl ışıl Sular yeşil akardı Kuşlar deli divane, otlar sarhoş Yel eserdi inceden, dallar sarmaş dolaş İri yıldızlar sarkardı geceden Korkusuz düşlerle varılırdı sabaha. Sevgi sarmıştı çevre yanı. Sevinçli bir türküydü yaşamak. Güneş aşk içinde doğardı. İnsan insana hilesiz bakardı. Mevsim alabahardı. Dik başlı, kaba döşlü dağların berisinde, yeşiller içinde bir geniş ova. Ovada bir kuru çay. Kuru çayın üstünde bir tahta köprü. Tahta köprünün başında bir kılçadı. İnsanı ağlatırsa ölüm ağlatır. Çadırın içinde korku, dışında telaş. <Sessizlik> Derken bir çığlık yükseldi kıl çadırdan. Bir çığlık daha. Zehirli oklar gibi saplandı çığlıklar kalabalığın barına. Hele varalım, çığlığın ardında ne var görelim. Kıl çadırın orta yerinde bir döşek, İçinde bir civan yiğit, Sanırsın vakitsiz toprağa düşmüş, Bir sarı başak. İki eli iki yanında, Çenesi sarkık, Uzun kirpikli badem gözleri aralık, Serilmiş yapar ipucunda. Körpe yanakları soluk, Elleri bileğinden kınalı, Saçı kara, bahtı kara bir taze, Bir sarılır döşeye, Bir doğrudur. Sim sim akam gözyaşları arasında şu beyitleri söyler dövünüm Söngü güreşim dolmaz bir daha Günüm geceye döndü eyvah Altın düşüm kara toprak oldu eyvah Çıkmam ben bu kuru canla sabaha Obamızın akgülü cıvanı Ey gâh kopardı seni danımızdan. Ders çekmeyen ne bilir halimizde. Oo! O zamanızın <gülüyor> akıl divan'ı. Gelinlik kınam daha solmadı. Bana ediciğin bu muydu ey ölüm? Uyan nerkim, uyan şah ömrüm. Sensiz cihanın tadı kalmadı kuratına kimler gelecek yakılıcın kalkanın direkte asılı kaldı yayım güyünü kimler giyecek boyun vardı dallar içinde kartal kanadı gibi kolların şeker eder şerbet dillerin kokun vardı güller içinde o BABAMIZIN AKGÜLÜ SİVANYİ Ölüm hangi yüzü güldürmüştür? Çadırın içindekilerle dışındakiler ah edip ağlaşır, inleşirlerken Deli dumrulla dört uşağı gülü oynaya çıka gelir. Bir yanda ağlaşanlar, bir yanda gülüşenler. Eh, dünya bu! Bir ara uşaklar ağlarını şöyle ölmeye başlarlar. Can senin, cihan senin, buyruk senin, devran senin. Yok sana karşı duracak güç. Karataş'ı un eyler kiğinin. Hele geri dur, çekilin. Nereden gelip nasıl yormuşlar? Toprağıma destursuz konuşlar. Varıp sorayım hesabını. Oy! Allahım! Kalk var. Kendine güvenen çiftin karşıma. Bir çift yalın salim var. Buyur beyit. Sorsu hali ni anlatam hali mi? Kimden destur alıp kondunuz toprağıma? Bu samatanın aslı ne? Kızma bize beyit. Körpe bir can kaptırdık Hazra'il'in eline. Derdimiz saymakla bitmez. Göz yaşa akçe yerin tutmaz. Bacı isterim cümlenizden. Biz ölüme verdik bacı. Kırıldı kolumuz, kanadımız Kaldık koca dünyada yapayalnız Ana, baba, kardeş, bacı Biz ölüme verdik bacı Bu dağlar benim dağlarım Burada ben ferman eylerim Akar sular benden buyruk alır Ala geyip kara tavuk beni bilir Eten yerde yeşeren dalda ben varım Baç isterim cümlenizden. Ağamız beyimiz Deli Dumrul. Ününü yeller kaşırır ha. Önünde dize geliriz bir daha. Ağamız beyimiz Deli Dumrul. Köprü kurdum kuru çayın üstüne. Baç alırım haraç alırım aman bilmem. Ben kendi gölgemin önünde dahi eğilmem. Bağdaş kurup oturmuşum aç aslanın postuna. Baç isterim cümlenizden. Muhanedin kapısı duvar. Günü gelir sen de gidersin Dünya kalır Be hey zalim Orta yerde ölüm var Ne demeye varır bu sözün Susma ihtiyar Cevap vermeyimi de Ne cevap vereyim Hırsatına binenin vay haline Dilerim Azrail çıkmasın yoluna Bre, Kim bu Azrail dediğin Durup durup meteyle deyin Keskin kılıçlı bezirgan mı Katı bilekli bir pehlivan mı Ben nicelerin kellesini uçurmuşum. Bir vuruşta gövdesini yere geçirmişim. Azrail'e selam söyle. işte meydan işte ben. Kılıcım elde, gözüm yolda. Beklerim akşama sabah. Var git bunu böyle söyle. Ağız eten yeri durdurur. Ağzı köpüklü asana karşı varır. Yüreği var tam dört çatal. Bir Azrail'in sözü mü olur? Kara düşler gördüm. Uyanıp hayra yordum. Gitti dalgoylum elden, o! Ölmeden mezara girdim. Ooooy! Obamizun ak gülü Ne dövdür bu güzel? Derdi ne? Eri öldü tazecik. Gelinlik kınası solmadan. Kim öldürdü erini? De helatăcik! Al kanatlı Azrail. Azrail dediğin adam mı öldürür? Adam öldürür ocak sömürür. Benim ülkemde, benden gizli, benden izin hem de. Azrail'e izin gerekmez. Buyruk onay, hüceden gelir. Girdiği kapıdan eli boş çıkmaz. Ya ben? Ben çıkar mıyım? Sen kol o Azrail. Onunla baş etmek zor. Sür dağlara kurda kuşa sor. İndiz ovaya ağlamışa gülmüşe sor. Ben kimim niteyim o zaman bil Deli Dumrul'un üstüne doğar güneş yağmur yağar Dumrul için gel eter Dumrul için gökte kanat çırpar dalda dil döker kuşlar Dumrul için otlar Dumrul için yeşerir türlü lemişlerme ağaçlar Dumrul için verir arı bal yapar Dumrul için Analar Oğlunu Öper Dumrul için. Kızlar Avlanır Pullanır Salına Salına Pınara Varır Dumrul için. Yedi İklim Dört Bucakta Herkes Beni Bilir Bir Kötü Azrail'in Sözümü Olur Yiğitsin Ersin Dağa Taşa Kurda Kuşa Ferman Eylersin Korkmadan Düşünür Korkusuz Söylersin Gene De Dilerim Felek devranını ters döndürmeye. Çalıp kapını Azrail senin de ocağını söndürmeye. Benim ocağımı söndürmek ha? Ben onun ocağını söndüreyim de görsün. Hangi ilme yaşar? De bana. Varıp sorayım hesabını bir. Nice olurmuş kıymak cana. Varıp Hı. sorayım hesabını bir. Boşa yorulma beyim yiğit. Onun ili yoktur varılmaz. Azrail'den Hı. hesap sorulmaz. Ben sorarım. Göz görmez, el ermez. Ona derler ölümmeli. Tuzağa düşmez, kapana girmez. Boşa yorarsın kendini. Bana da deli dumrul derler. Bir dediğim iki olmaz. Öfkem kabarmasın hele. Ne diyeceğimi kimse bilmez. Hadi söyle. Sevdiği ölen nasıl yaşar? Bu dünya murat dünyası değil. Koskoca bir mezar. Koskoca bir mezar Murat dünyası değil Koskoca bir mezar Gelinliğim keferlik oldu Hevesim koynumda kaldı Azrail kalem tutmuş yazar Bu dünya Murat dünyası değil Koskoca bir mezar Koskoca bir mezar Murat dünyası değil Koskoca bir mezar. Kovam bunu Azrail'in yanına. Mertlik yakışır deli dumrulun şanına. Ahdim olsun ey can alıcı gireceğim kanına. Yok seni yolundan çevirecek kuvvet. Ağlatırlar ağlatan elbe. Yurdumda gölgeşi akmayacak bir daha. Azrail toprağıma ayak basmayacak. Tazecik gelinler dünyasına küsmeyecek. Yurdumda Yurdunda gözyaşı akmayacak bir daha. Yürüyün isterim. Kimimiz şu tepeye, kimimiz şu dağa. Sağa çıkarmayalım Azrail Sabah. Kimimiz şu tepeye, kimimiz şu dağa. Sağa çıkarmayalım Azrail Sabah. Önde deli dumrul, ardında uşaklar, iri uçlu kılıçlarını çekerek başı bulutlara gömülü uzak dağlara doğru sert adımlarla yürürler. Yaşlı gözlerin hayreti gidenlerin peşinden uzadıkça uzar. Derken, deli dumrula bir hal olur. Kıvrantılar içinde toprağa bağlanıp kalır. Yürümek ister, yürüyemez. Bağırmak ister, bağıramaz. Kolu kalkmaz, soluğu çıkmaz olur. Daha fazla dayanamayıp, selvi kavak gibi boylu boyunca yere sevmek üzereyken, uşaklar hemen omuzlayıp tutarlar, düşmeye bırakmazlar. İçlerinden biri merakla sorar. Ne oldu ha? Neyin var? Sarardı birden yüzün, Tartmaz oldu geniş omuzların dizdim. Gözüm karardı, Bir hoş oldum. Soluğum düğümlendi şurama. Ben de bilemedim ne oldum. Oturdum beni. Anımda boncuk boncuk soğuktan. Su, soğuk. Bir yudum soğuk. başma baş gelmemişti hiç böyle. <Gülüyor> ha? Ha? Ha? Kimsin? Kimlerdensin? Ne cevaresin ülkemde? Bir garip yolcu Nereden gelip nereye gidersin? Gündüzden geceye Geceden gündüze Aklum ermez benim kafam söze Sıkma canina açık konuş Can En sevdiğim kelam Can da gizli bu alem, can tenin lezzeti, can tanrının nimeti, can yalan dünyanın gerçek serveti, can dar gelir aleme, görünmez göze. Bir uçraya atapalım şimdi canına, matan okuma bile, doktoru konuş. Bir garip yolcuyum dedim, can üstüne bir türkücük söyledim, ne var bunda kızacak? Bırak cevedeli, nedir bu kahvet, bu kuş? Yurdumda ava çıktın yoksa haberim olmadan, izlim almadan? Bu tendir yiydim bu kuş can. Kuşsuz kafes, cansız insan. Diyesim şu ki, ince iştir yaşamak. Hey, bana bak. Gözüm tutmadı seni. toprağında yadırgadı gölgeni. Söyle adın ne, kimsin? Adım, adımı söylemek övünmek olur. Her nefes alıp veren beni bilir. ...şeytan dedikleri sen misin yoksa? <gülüyor> Şeytan... ...sözüme kulak ver öyleyse. Bir yiğit dünya benim dese... ...çıksa hırs tahtına otursa... ...otururak... ...kuru çay üstüne bir köprü kursa... ...kurarak... ...gelip geçenden baş alsa... ...alırak... ...tutup deryayı ovaya dökse... ...dökere... ...bir vuruşta dağları derelere yıksa... ...yıkarak... ...merdiven kurup güneşe çıksa... ...çıkarak... ...ben de gelip şöyle bir dokunsam... Vaktin tamamdır gayri desem, Tutar elleri tutmaz olur, Görür gözleri görmez, Bağlanır dilleri çözülmez. Ten kafesi boşalır, Ardında kala kala, Kocaman bir pişmanlık, Bir kuru feryat, Ve soğumuş bir ceset kalır. Azrail dedikleri sen olmayasın. Dilerim korkular içinde kalmayasın. Söyle. Sen misin canı alıp adam öldüren? Ocakları söndüren? Canı veren alır canı. Ben bir emir kulu. Bilmedi can kıymetin insanoğlu. Har vurup harman savurdu zamanı. Ömür ne mirastır ne ganimet. Can derim can deli dumrul. İnsana verilmiş bir emanet. Ecel kapıya gelende, vaktin tamam olduğun bilende, Bir titremedir başlar, körpetende, harap tende. Ecel kapıya gelende, vaktin tamam olduğun bilende, Bir titremedir başlar, körpetende, harap Ölümler içinde kalmışız. Bu dünya yalan dünyası, yalanlar içinde bunalmışız? Kim kimi tanır? Mutluluğa kim inanır bu gözyaşı ülkesinde? Uçtu kuşum kafesinden, bir iz bile kalmadı nefesinden. Mutluluğa kim inanır? Ölümler içinde kalmışız. Bu dünya yalan dünyası, yalanlar içinde bunalmışız. Beni bunaltanı ben de bunaltırım. Özcümü komat alırım. Dünya benim, can benim. Ben dilediğim zaman ölürüm. <gülüyor> Gülerim. Can tenden buyruk almaz. Kim, nerede, nasıl, ne zaman benden gayrısı bilmez. Kızdırma kafamı ihtiyar. Yaşın yetmiş, işim bitmiş. Hepi topu bir çıkmış canım var. Çekil şuradan edebilne. İlk bende kalsın. Bilmeyen varsa bilsin. Bağışladım sana seni. Çekil şuradan edebilne. Hem kulağına küpe olsun. Serme takım bir daha yolumun üstüne gölgeni. Sayıyla ölçülmez benim yaşım. Ben ayla güneşle kardeşim. Gecede gündüzde, Baharda, kışta, yazda, Dağda, ovada, denizde, Kadında, erkekte, kızda, köşesine çekilmiş yalnızda, ışıklı saraylarda, karanlık tehlizde, her yerde, her an, vakti gelince hemen çeker alırım emaneti. Emanetin adı Can. Doğalısın işte meydan. Uzak elini de göreyim seni. Ne beklersin? Hadi davran. Anamdan doğduğuna pişman edeyim seni. Doğacak günün var daha. Yiyecek ekmeğin, içecek suyun, Uyunacak uykun var. Hele tükensin kazanda aşın, Kalmasın görülecek düşün. He? Bana göz dağı vermek ha? Gel öyle ite. Ben tüketeyim senin aşını, Bitireyim şu da işini. <gülüyor> Bana da deli dömrol demesinler, Termesleme yerleşini. Sıkı dur ihtiyar. Gözüm karardı artık. Uşaklar, Durmayın öyle alık alık! Ölün beni, koltuklayın, artsın gücüm, kuvvetim! Bu can alıcıyı yok etmektir niyetim! <gülüyor> ne susarsınız uşaklar? Dibinizi mi yuttunuz? Sanırım ayak üstü ölüp gittiniz, bağırın da yaşadığınızı bileyim! <gülüyor> Bilin ki bu son gülüşmün kargılara yıkan olacak leşin! Ahamız deli dumru. yiğitlikte de teksiz! Az gelir sana Güradır Ay! Kaldır kılıcımı var ileri, sana karşı duran cezasını <gülüyor> Daha hiç böyle gülemeyeceksin, kimseden can alamayacaksın. Kara topraklara karıştıracağım seni, yeryüzünden siliciğim gölgeni. Cihanda bir daha ölüm olmayacak. Herkesin hakkıdır diyorum, dilediği kadar yaşam. Seni <gülüyor> sakallı buna. Karşında durmuş gülersin ha? Bencilerin bir yiğit de alay edersin ha? Kolla kendini. De göster de göreyim şimdi fendini. Sıkıyı görünce kaçtı değil mi? Ah, düşmeydim de göreydi. Kurtardı bu seferlik yakasını elimden. Ele göreyim bir daha geçsin elimden. Seni ana bir daha doğurmaz. Atlı varsa gayrı bu topraklara girmez. Geniş dünyayı dar ettin Azrail'e. Yayasını'nın şardan şara izen ile Güçlü olmalı kişi Güçtür bitiren her işi Can bizim, cihan bizim Atmayacak gayrı gözyaşı Adrail'i korkuttun Tuttun ülkenden attın Bir başına ölüme yettin hak ettin <gülüyor> o kişi. Kuşlar iznimle uçar Aç atlana hükmüm geçer Bana derler Deli Dumrul Kürcüm kelle biçer! Büyük olur büyük dalın gölgesi! Deri dumrul yiğitlerin kalesi. Can baş koyduk ağamızın yoluna! Ağamız ağaların ağası! Güçlü Biş olmalı kişi! Güçtür bitiren her işi. Can bizim, bizim can cihan bizim! Atmayacak gayrı gölgesi! <gülüyor> Yeryüzünün en güzel günlerinden biri. Güneş sivil olmuş. dağa taşa, ovalara yaylalara, Akarsulara akmaz sulara, Uzayıp giden yollara, Yeşil yapraklı dallara cömertçe dökülür. Kurtlar kuşlar, çiçekler otlar, Yaşama sevinci içinde mest. Deli Dumrul çadırında dört uşağıyla oturmuş, Yeme içme alemi yapmadadır. Giyimli kuşamlı beş dilber esir kız, Yere kurulu sofranın çevresinde güle büküle hizmet etmektedir. Dili Dumrul elindeki altın kupadan bir yudum daha aldıktan sonra uşaklarından birine şöyle der. Söz tele dökülsün. Al eline kolca kopuzu. Kalmasın yürekte sizi. Esir kızlar bir dönsün iki bükülsün. ...düzü saza katarız, gamı kedere atarız... ...içmeden sarhoş olur, içer ayıp yatarız. İçmeden sarhoş olur, içer ayıp yatarız. Altın kupadakımı, güzel sevmektir işimiz. Dört mevsimin dördünde, dumanlıdır başımız. İçmeden sarhoş olur, içer ayıp yatarız. Can bizim, cihan bizim... Ger dönmez benim sözüm. Doldur kupamı karakız. Yanar aşk içre özüm. Tut elimi bennedil ben. Bu dünya bize yeter. Gel oynayalım karşı karşı. Sarı telde bülbül ötse. durun. Kupaları doldurun. İçelim. Görmedik senin gibisini. Silip atmışsın ülkenden. Al zahirin gölgesini Ağamızın gözü kara Hükmü geçer dağlara taşlara Işterim Güzel yiğidin hakkı Sevmeli, sevilmeli Çalıp oynayıp gülmeli Ölümden ötesi yok ki Güzel yiğidin hakkı Sevmeli, sevilmeli Mersi, sevedin, ağladık sevince gürüdük. Murat aldıksa yiğidim, senden aldık. Kara gözlü, geniş omuzlu, katı bilekli, yalın sözlü. Cihan sana hayran, kadınlı, erkekli, kızlı. Cihan sana hayran, kadınlı, erkekli, kızlı. Sen varken ölüm yok. Senin lütfun ölümsüz yaşamak, Akmayacak gözyaşı bir daha, yatak gayrı Azrail'e bu toprak! Akmayacak gözyaşı bir daha, yatak, yatak gayrı Azrail'e bu toprak! Güçlü olmalı kişi, güçtür bitiren her işi! O gün, bugün, ülkemde bayram, düğün, senin Azrail dediğin giremez gayrı bu topraklara! Ele girsin de göreyim, aldığı canların hesabını sorayım, tutup leşini yerlere sereyim. Bana derler deli Dumrul, az gelir öfkeme bir Azrail. İçelim. Sana derler deli Dumrul, az gelir öfkeme bir Azrail. İlk yiğidim, ilk aslanım, ilk. Dünya görmemiştir senin gibisini ilk. kara karınca karanlık gecede beni görünce verir emaneti usullacık biter kavga dövüş toprağa girince nerede kocum ne bakarsınız yüzüm öyle oğcağım bu kez öcüm bir kardeş sofrası bu dünya türlü nimetlerle bezenmiş yaratan özendikçe özenmiş buyur demiş insanoğluna Insanoğlu kör, susuz, aç, hilede usta, merhamete muhtaç. Anda gizli zaman, zaman içinde can, Bunca güzellikler ortasında gafil, ömrü heba eder insan. Gücünü tükenmez sanır, Gün olur yaşamaktan usanır, Kuş uçtu mu kafesinden, Geride bir uzun ah kalır. Çiçek açar, meyve verir. Dal kurudur, yeşerir. Bu dünya aşk dünyası. Ölüm dediğin elde bir. Toprağa düşen tohuma bak. Tohumun hasreti yeryüzüne çıkmak. Ömür insana verilmiş fırsat. Yürek ister insanca yaşamak. Azrail'in sözü, Ürkütmesin sizi. Bir can eksilecek içinizden, Sönecek birinin yıldızı. Vaktin tamam deli Dumrul. Almaya geldim emaneti. Can diler senden Azrail. Gülemedim. Rüzgara gem takılmaz imiş. Seninle başa çıkılmaz imiş. Bilemedim. Dökmesi büyük dağlarımız olur. O dağlarda bağlarımız olur. O bağların kara salkımlı üzümü olur. O üzümü sıkarlar, al şarabı olur. Al şaraptan içen esrik olur. Şaraplar içtim, duymadım. Ne söyledim, bilmedim. Beylikten usanmadım, yiğitliğe doymadım. Medet, ey ulu Azrail. Bir tane bir can çok değil. Bağışla canımı. Vaktin tamamı. Tükendi kazandı aşın, kalmadı görülecek düşün, ben yalvarmadan anlamam. Kara saçım ak ola, dizlerim titriye, belim büküle. Dünyadan hevesimi alayım hele, kıyma canıma azra medet. Pişman olandan umut kesilmez elbet, bağışla. Pişmanlık ömrü uzatmaz, dünya kanaat ehline yeter, hırs güdene yetmez. Ömür dediğim fırsattır, fırsat dediğim kuş. Bir de bakarsın ki, fırsat kuşu kanatlanıp uçmuş, Geri dönmez bir daha. Yalvarmak yakarmak boş. Vaktin tamam, sağ çıkamazsın sabaha. Tadına bakmadığım meyve, koklayamadığım çiçek, çam dallarından süzülen rüzgar, gündüzünde güneş, gecesinde yıldızlar, canım dünya. Yavaşı dumanlı akça dağlarım, Güvercin tüy bulutlarım, Karlarım yağmurlarım, Kaba düşeklerde sıçacık uykularım, Gürül gürül akıp giden, Kuru dalı yeşerten, barı yanık yolculara can veren, Gün ışıklı, yıldız ışıklı sularım, Kırlangıç kanatlarında gelen baharlarım, Sarı başaklı yazlarım, Göremeyecek sizi bir daha, şu benim delikanlı gözlerim söz veriyorum sana iyilik için yaşayacağım güzellik için doğruluk için dahi kalırsam dünyada bir mertlik et beni sına dünya doyurmazsa toprak doyurur can teni ten kendini kayırır gününde akıllanmayan kişi sonunda beni görür yalvarır netsem neylesem boş ah bu gafil insanoğlu Dört yanından hırsa bağlı Daha yaşarken ölmüş Çiçekli davl kırılır mı? Bir tökez deyince hemen Cin satın başı vurulur mu? Medet dilerim senden Ak günde kara toprağa girilir mi? Ne olur Ben ettim sen etme Körpecik canıma el atma Sevenlerimi ağlatıp buzlatma Bağışla beni bana Bağışlamak? Ölüm bağışlamaz Pişmanlık geç gelir yiğidim o da Azrail'e işlemez. Göğün mavisini, dalın yeşilini, Karaçalı'nın ak gülünü, Başak denizinden esen bahar yelini, Gülen çocuğu ağlayan günü, Doğan günü, batan günü, Sevdiğimin sıçacık elini, Can tazeleyen gülüşünü, Yarlı kara dağlarımızı saran, Top top bulutların gelişini, Ya çan dallarının sarı ışığında mavi şapaklarımın, ak sabahlarımın oluşunu göremeyecek miyim bir daha? Hayır, olmaz. Yaşamayan ölmez. Ben razı diyelim buna. Bırak yaşayayım. Hevesimi alayım dünyada. Yaşarken yaşamalıydı. Pişmanlık ömrü uzatmaz. Sen gafile, iki ömür dahi yetmez. Vaktin tamam. Bilemedim, ne olur. Bağışla, bağışla beni. Şimdi açıldı gözlerim, şimdi görür oldu evreni. Çok geç, ölümün açtığı gözden hayır gelmez hiç. Sana derim deli Dumrul, duy işit beni. Ben kendimi bildim bileli, görmedim şu dünyadan akıllıca gideni. Günü gelecek, azı çoğu bir olacak. Ten kafesi boşalmış, kara toprakta kalacak. Sözüm sana be hey gafil, ömür dövüşmeye değil, sevişmeye yeter ancak. ...bilmedi insanoğlu bu gerçeği, bilmedi ahmak... ...döne döne derim ki... ...toprağa giren tohumun derdi... ...toprağın üstüne çıkmak... ...ya insan? Kör gelir, kötürüm gider... ...bu toprak üstü canım dünyadan... ...bunca güzellik ortasında şaşkın... ...unutmuş lezzetini yaşamanın aşkın... ...durmaz didişir. ...pişmanlık dediğin civanım... ...tavşan yamaca geçince gelir... ...dünya büyük, dünya güzel... Ama yaşamak sahipsiz. İnsan ne varsa var demiş yürümüş tamam, Hırsta, kıskançlıkta, kinde ve işte kan içinde, Gözyaşlarıyla sıklam korkulu bir rüya, Bu canım, bu güzelim dünya. Burada kalır hazlar, güzellikler, Ötede aç böcekler, doymaz böcekler, Telaş içinde kıvıl kıvıl, kara toprağın karanlığında insanı bekler verse karanlığın kapısı Koşar yeryüzüne Koşar gecesine gündüzüne Durmaz koşar ölülerin hepsi Ben onlara katılmak istemem Güneşime yıldızıma doymadan Kara toprağın karanlığına giremem Ayırma beni can dünyasından Bağışla Tavşan yamaca geçti Dumrul Yaşamak yaşamayı bilenin hakkı Zalimin zorbanın Gafilin değil Yanarım yapamadığım iyilikler için Yanarım doyamadığım güzellikler için, yanarım gün ortasında sönen güneşim için. Ömür fırsat, fırsat kuş, bir varmış bir yokmuş, fırsat kuşu ten kafesinden uçmuş. Ağaçlarım öksüz, dağlarım yetim, kırıldı kanadımın uçları. Ne ettimse ben kendime ettim, sormadım ağlayanın halini. Doyurmadım açları Kuru çay üstüne köprü kurdum Acı söyledim, gönül kırdım Gücüme kuvvetime hayran Gecem düğün, gündüzüm bayram Gel olur eterdim Şimşek olur çakardım Ve yarenler Bu cihanda ben de vardım Sen gidersin cihan kalır Ten toprağın can benim cümle canlılar bunu bilir Güneş ısıtmayacak gayri beni Rüzgar saçlarımı dağıtmayacak Altın kupamı elim tutmayacak Anılmayacak garip adım De gel inandır bakın, Bir zamanlar ben de yaşadım Bir büyüyecek yalan Kişinin ardında kalan Bilinirken bilinmezim bundan öte Mezarımda yeşil yeşil otlar bite Tükendi yazım gözüm Kalmadı umut baharımda kışımda. Kara kuşlar tüneye mezar taşımda. Yağmur gayrı bensiz yar. Gün doğar benden habersiz. Nazik tenimi rüzgar. Toz duman edip dağda. Aç böcekler doymaz böcekler. Kara toprağın karanlığında açmış ağızlarını seni bekler. Hadi deli Dumrum. geldi de ayrılık vakti. Ver de kurtul emaneti. Dur. Madem böyle yazılmış yazım mı? İşte sana son sözüm Ulu yollar üzerine imaretler yapayım Aç görsem doyurayım Yalıncak görsem donatayım Mazlumun ahını zalimden alayım Çölde yanmışa su Umutsuza umut Uykusunu yetirmişe uyku Karanlıktakine ışık Yolsuza yol Dil size dil El size el ileteyim Cümle varımı tutup iyilik yoluna atayım Dahi kalırsam dünyada Kanın sıcak, suyun ılık, sorarım sana deli, hangi derde deva vaktinde yapılmayan iyilik? Tavşan yamaca geçti gider, can koşu ten kafesinde boşa çırpınıp öder. Deliydim, akıllandım, can da senin, cihanda, iyiliğe doğruluğa inandım, Başla beni bana. De bana, güneşim gene doğacak, yağmurum gene yağacak mı? Her yeli alnıma değecek mi Kaba döşeklerde sıcacık Uyanılır uykulara mı yatacağım Yoksa Kara toprak altında soğuk soğuk Aç böceklere yem mi olacağım De söyle Yanar ateşler içinde başım Yanar tutuşum Soluğum daralır Damağım kurur İçimde alıcı kuşlar ötüşür De söyle Çok ağladım, çok yalvardım, yetişir. Adım Azrail, kendim kul. Sana derim sana be hey, akıllanmış delidim bu. İçimi ısıttı sözün inan. Canın yerine can bul, kal bu dünyada bir zaman. Canım yerine can? Bulamam ki. Mal da cömert olsa, can da hasis insan. Kim vere bana canını, bilmem. Ya anan baban? aksakallı sakallı, ak pürçekli. Yürü gidelim. Gidip isteyelim. Birinden biri belki vere canını. Sevdim seni deli. Yaşın yaşların en güzeli. Hadi davran. Dilerim yar ola sana cihan. Gülsem mi, ağlasam mı? Dünya dolu, hasret dolu içim. Ana yüreğine, baba sevgisine acep umut bağlasam mı? Hem uçara hem kaçara nişan alır ok atarım. Basarım dik başlı dağlara kaçan yelin ardından yeterim. Ey ak sakallı, aziz, izzetli baba, bilir misin neler oldu? Ne oldu görür gözüm tutar elim, kıvancım, sevincim, hayalim, biricik dumrulum ne oldu? De bana, anlat bana, yaz benzin ne soldu, yiğit boynun ne büküldü? Sen bu cihanın gülüsün, kuruyan ömür ağacımın tek çiçekli dalısın. De ki bilen derdini, acını, bulan çaresini, ilacını, gel otur yanıma, hele gel, yakın gel canıma. A benim daha çiçeği kokuşlum Ne oldu sana böyle Yaralı ceylan bakışlım ne oldu sana böyle Alıcı kuşlar kanat mı vurdu Aksi etip dalın mı kırdı De gel susma söyle Babamsın Beni seversin Yalan dünyada gerçek servetim Arzum umudum hasretim Ve dahi gücüm kuvvetim dersin Beni kaybedecek Acep neyler Bu nasıl söz Kim ayırır seni benden Can gidince hayır kalır mı tenden? Sen benim canımsın Adaklarla buldum ben seni Etimsin, kemiğimsin, kanımsın Gölgeletmem dahi gölgeni Azrail benden can ister Vaktin tamam Deli Dumrul der Ya canın yerine can bul Ya da kendi canını ver kurtul Şimdi Senden can isterim baba Canını bana verir misin? Yoksa oğul Deli Dumrul diye ağlar mısın? Boz bulanık sular gibi köpürü köpürü çağlar mısın? Katı söz ettin Şahanım oğul, yaktın içimi kavurdun, en yufka yerimden beni vurdun. Ha deyince ayrılır mı can senden? Boğa bakışlım, koç kafalım, kurt bileklim oğul. İste cümle varımı iste benden, tek kuru canımı değil. Azrail benden can ister baba, mal canın yerini tutar mı? Kara toprak acıkmış, taşra çıkmış aç böcekler sabırsız. Kıvıl kıvıl beni bekler. Gençliğimden habersiz. Elim varsa dilim var mı? Korkular içinde can. Kişi kocasa da civanım oğul. Vazgelmez dünyasından belli bil. Bildim. Ama geç bildim. Her can bir cihan. Gerçeği kendimde buldum. Ölümün önünde insan bir başına çaresiz. Yok fayda kimseden. İşte görüp göreceğin dumrul. Ayrılır ölümde baba oğul Kusura kalma Kabahatı bana bulma Azrail'e bul Ey yürek yaresi canım pâresi oğul Doğduğu zaman dokuz buğra öldürdüğüm aslan oğul Bacalı altın büyük evimin kabzası oğul Kara benzer kızımın gelinimin çiçeği oğul Karşı yatan kara dağım gerekse söyle gelsin Azrail'in yaylası olsun Soğuk soğuk pınarlarım gerekse ona içit olsun Katar Katar Develerim Gerekse Ona Yüklet Olsun Tavla Tavla Şahfazatlarım Gerekse Ona Binet Olsun Ağılda Akça Koyunum Gerekse Kara Mutfak Altında Onun Şöleni Olsun Altın Gümüş Pul Gerekse Ona Harçlık Olsun Yaman Yere Varmışsın Varamam Dünya Şirin Can Aziz Canıma Kıyamam Bunu Böyle Bil Anam Seni Kandan Kandan Değil Candan Sever Oğul Yürü Var Git Ona Ondan Dile Ola ki tutup sana can vere Be hey yalan dünya Neyin gerçek Yeşerirken kurutursun Çeker toprak altında eritirsin Elbet Senin de zevalin gelecek Özden akar gözyaşı Ağlarsa kendine ağlar kişi Her canda bir ölüm düşür Gülen de bir gün gidecek Bağışla beni Her tenin bir canı Genci, ihtiyarı, kocası sürmek ister devranı Bağışla Azrail bağışlar ben değil Baba bağışlar oğul değil Bu sözünle küçüldüm Eyvah Ben ölmeden öldüm Neylersin Nasip kısmet Kimi yaşamadan ölür bencileyin Kimi de ölür ölmeden Helalet baba Sür devranını sayesen. Can sende sen cihandayken Kalanlarım sana emanet baba Yiğidim Dumrul Bu ne hal Gül benzin kesik Güleç yüzün asık Takır dilin şakımaz olmuş Geniş omuzun daralmış İğilmez boynun ne eğilmiş Görmedim seni hiç böyle Derdin derdim ola Kederin kederim Söyle Sen ne yandıysan Ben de o yanda Uğrunda ak saçımı süpürge ederim Komam seni gamda gümanda De hele söyle Ak pürketli canım ana Kanından kan verdin bana, canından can. Düştüm ise kaldırdın, ağlayınca güldürdün. Sevgi nedir saygı ne, sevinç nedir kaygı ne, bana sen bildirdin. Kıydın gecene gündüzüne. Sözüne kurban, gözüne kurban. İşte şahidim olacağın, kara yerde ak gülüm, kolum, kanadım, elim. Söylerse seni söyler, gece de gündüzde dilim. A benim kınalı koçum, Dumrul'um. Sensiz dünyayı bu yürek acep neyler? Adaklımsın, adı canımda saklımsın. Tadı can evimde. De hele söyle. Azrail benden can istedi ana. Vaktin tamam Dumrul dedi. Ya canını ver kurtul, ya canım yerine can bul. Babama vardım can vermedi. Dünya şirin, can aziz. Canıma kıyamam dedi. Şimdi... Senden can dilerim ana. Canını bana verir misin? Yoksa oğul deli dumrul diye ağlar mısın? Acı tırnak ak yüzüne çalar mısın? Belik belik saçlarını yolar mısın? Oğul, oğul, canım oğul. Dokuz ay dar karnımda taşıdığım oğul. On ay deyince yeryüzüne getirdiğim oğul. Dolama beşiklerde belediğim oğul. Dolap dolap ak sütümü emzirdiğim oğul. Alkın düşman elinde tutsak olaydın oğul. Altın akça gücüne seni kurtaraydım oğul. Can yerine kan isteydin vereydim oğul. Yaman yere varmışsın ben de varamam. Dünya şirin, can aziz, canıma kıyamam belli bir. Bildim ana. Azrail dikmiş gözüm bakar. Ne varsa bu dünyada var. Ben yaşamadan öldüm ana. Ben versem ten vermez. Cansız sen dik durmaz, kalkmaz, oturmaz, görmez, hadi ince toprağa da girmez. Gönüllenme bana. İçim ağlar, dışım güleç. Bilmediğimi bildim ana. Can ayrı, ölüm ayrı. Bildim ama çok geç. Kapandı umut kapılarım gayri. Cihan gözümde kocaman bir hiç. Yaşamadan ölmek ne acı. Ana baba kardeş bacı sağlıktaymış doğru. Sen de helal et Unut Irak'takini yakını gözet Kalanlarımı sefil etme Kuzularımı sakın ağlatma Hortutma tutma helalimi Dur nereye Vaktim tamam Azrail'e sözüm var duramam Bırak beni eyleme yolumdan. Göz göre kaçırayım seni elimden Hayır olmaz Ana yüreğim buna razı gelmez Çağır Azrail'i buraya Bir de ben yalvarayım Ana sözü yerde kalmaz ola ki canını kurtarayım Azrail yalvarmadan anlamaz Ana baba kardeş bacı dinlemez Koy ver beni gideyim Bu nasıl Azrailmiş ama Ayırır oldu anadan Salmam seni bırakmam Sen gider olsan dumrulum inan ben sabaha çıkma Azrail can ister göz yaşa değil bırak dedim gidip, gidip emaneti teslim et Bu dünyaya güven olmaz Can bir nefeslik, gitti mi geri gelmez. Dilerim Ulu Tanrı'dan, yana yana dilerim, canla cihan Azrail'e de kalmaz. Duy beni, işit beni Dumrul, can gövdeye mük değil. Kapandı umut kapıların bir bir, kişiye ancak kendinden fayda gelir. Davran gidelim, insan yaşar yaşar da gene ölür. Acı olan yaşamadan ölmek. Günler işidir, akıl işidir, yaşarken yaşamayı bilmek. Davran, aşk içre döner devran. Aşksız geçen ömür, uzunlu kısalı bir yalan. Doğru. Aşksız çekilmez bu dünyanın kahrı. Gidelim. O oh, tartmaz olmuş kahırlı gövdemi dizlerim. Kuzularım benim. Burcu burcu kokayn gonca güllerim. Gönül sarayımda ötüşen çakır bülbüllerim. Bizi bize komazlar, düğümlendi, Çözülmez dillerim. Araya yerde biri var. Ne su içtiler ne yemek yediler. illa babamızı isteriz dediler. Edemedik düştük yollara. Söyle ne dersin bu hallere? Fırsat kuşu kanatlandı bir kere dönmez geri. Kim bu? Gözüm tutmadı bu eri. Bir garip yolcu. Nereden gelip nereye gider? Geceden gündüze, gündüzden geceye. Vakit tamam Dumrul. Duracak zaman değil. Sözümüz var yüceye. Canımın canları. Sarın körpe kolları boynuma. Sımsıkı sarın. Yarıp şu karabağrımı can evime girin. durmuyorlar. Bağırsam da çağırsam da çadıra girmiyorlar. Sofraya oturmuyorlar. Baba adı ana adından istin. Çok bekledik seni yiğidim. Gönlümüz gümanda, gözümüz yolda kaldı. Gittin de gelmeyiverdin. De söyle. Ne daldın? Ne sustun? Vakit tamam Dumrul. Sözümüz var yüceye. Davran gidelim, kalmayalım geceye. Ha, şu Azrail. Ola ki duyar. Ne sabırsızmış meğer. Anma Azrail'in adını, anma yiğitim. Yeni bildik daha sevmenin, yaşamanın tadını. Seven ölmez. Ömrü fırsat bilmeli kişi. Kanatlandımı mı bir kez can kuşu, dahi geri gelmez. İşte bahar içinde bir dünya. İşte biz. Bir tende iki can. Sevdikçe artar ömrümü. Bahar içinde dünya. Dünya içinde bahar. Gel gör ki. işin içinde Azrail de var. Azrail derim. Ava çıkmış gezer. Elinde kara kalem kara yazı yazar. Sen toprağa düşmeye güzelim. Yel estimi ince ince tozlar. Söyle kurbanın olayım. Dilinin altında bir saklı var. İçimde kuşkunun biri batar, biri doğar. Söyle ki ben de bileyim. De, söyle. Daralan canımı ferah eyle. Aşk üstüne kurulu dünya. Aşksız geçen ömür... ...korkulu bir rüya. Can gider, ten kalır... ...insan gerçeği ölümde bulur. Ne söyler bu yolcu? Sözünün biri tatlı, biri acı. Hem ne durup bekler? Ekmek mi ister, aş mı ister? Hangi beyin kulu? Yadırgı söyler deli. Gel hele sürmeli ceylan gözlüm Çift badem sığmaz dar ağzım Güz elması yanaklım inci dişlim altın gülüşlüm Yürüyende kara saçı topuğuna sarmaşanım Kara günde derdimi Ak günde sevincimi bölüşenim Güvercin topuklum Minik ellim helalim Bilir misin neler oldu Azrail yoluma çıka geldi Vaktin tamam dumrul dedi Ya canın yerine can bul, ya kendi canını ver, kurtul dedi. Babama vardım, can vermedi. Anama vardım, can vermedi. Dünya şirin, can aziz dediler. Can vermeye kıyamadılar. İmdi derim ki, yüksek kara dağlarım sana yaylak olsun. Soğuk soğuk pınarlarım sana içit olsun. Tavla tavla şahbaz atlarım sana binet olsun. Bacalı altın büyük evim sana gölge olsun. Katar katar develerim sana yüklet olsun. Ağalda koyunum sana şölen olsun. Gözün kimi tutarsa, gönlün kimi severse, sen ona var. Kuzularımı öksüz koma, bu dünya böyledir işte. Kimine geniş, kimine dar. Ne dersin, ne söylesin? Göz açıp gördüm, gönül verip sevdim, koç yiydim, şah yiydim. Tatlı damak verip soruştum, bir yastıkta baş koyup sarıştım. Karşı yatan karadağları senden sonra ben neyim? Yaylayacak olsam benim mezarım olsun. Soğuk soğuk suların içecek olsam benim kanım olsun. Altın akcana harcayacak olsam bana kefenlik olsun. Tavla tavla şahfazatın binecek olsam, benim tabutum olsun. Senden sonra bir yiğit serit varsam, birlikte yatsam, ala yılan olup beni soksun. Senin o muhanet anan baban, bir canda ne var ki kıyamamışlar? Arş tanık olsun, kürsü tanık olsun, yer tanık olsun, gök tanık olsun, Kadir tanrı tanık olsun, benim canım senin canına kurban olsun. Kurtuldun deli Dumrul, canın gövden kaldı. Helalinden alırım emaneti, bağışlarım sana seni. Dur, ayırma bizi bizden. Dileğin can değil mi? Al ikisini ikimizden. Seven gider de sevdiği kalır mı? Sevgisiz dünya dünya olur mu? Ölürsek birlikte ölürüz, kalırsak birlikte kalırız. Biz sevdikçe varız, sevildikçe yaşarız. Buyruk yücenin, can da cihanda sizin... Bir kusur işleyinceye dek yaşayın, sevişin İşte dünya, işte siz Gün günden artsın, eksilmesin sevginiz Sözümüz söz İyilik için Doğruluk için Güzellik için yaşayacağız Gel gör ki Bunca sevgiye bir ömürcük az Sevmek yaşamaktır bildik Sevmeyen kişi yaşamaz Şükür sevgi kurtardı bizi Şükür sevgiye verdik kendimizi Şükür silmedi ölümcan dünyasından görgemizi Aşka, güzelliğe, doğruluğa inan Aşk içre döner devran Aşksız geçen ömür Uzunlu kısalı bir yalan Hani gidiğim beğenenler, Dünya benim diyenler Ecel aldı, yer gizledi Fani dünya kime kaldı? Gelimli, gidimli dünya Akıbet sonucu ölümlü dünya Dileğim Yarlı karadağların yıkılmasın Gölgelecek hava ağacın kesilmesin Kan gibi akan güzel suyun kurumasın Karatlarının uçları kırılmasın Koştururken atlazatın sürtmesin Çaldığın zaman kara pulat Özkırcın kedilmesin Yürtüşürken ala gönderin ufanmasın Ak sakallı baban yeri cennet olsun Ak dürtetli anan yeri cennet olsun Allah'ın verdiği umudum kırılmasın. Kadir Tanrı seni namerde muhtaç eylemesin. Sayın dinleyiciler, Deli Dumrul adlı oyunumuz burada sona erdi. Yazan ve mikrofona koyan Suat Taşer. Oynayanlar, Deli Dumrul suhatuna Azrail Suat Taşer, Genç Kadın Hepşen Akar, Deli Dumrul'un Karısı Gülgün Kutlu, Ana Sevinç Aktansel, Birinci Kız Vacide Beyhan, Yaşlı Kadın ve ikinci Kız Meliha Aknar, Baba Turgut Sarıgöl, İhtiyar ve Birinci Uşak Erol Demiröz, İkinci Uşak Ertan Dinçer, Obalı Lütfi Ilkıcı, Kız Çocuk Kübra Özergün, Erkek Çocuk Eyüp Tan Ağırdı.